Eûzu billahi min eşşeytanir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve ne'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amalina Men yehdihillahu fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ammâ ba'd. Fe inne'staqa al-hadîs kitâbüllah ve hayral hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem şerran umuri muktasatuhha ve kullu mutasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalalatin finnar. Tefsir dersimizde Ta-Ha suresinin 41. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor: Seni kendim için elçi seçtim. Ebu Reyra radıyallahu ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem ve Musa hüccet getirdiler. Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a dedi ki, ''Sen o Adem'sin ki işlediğin hata sebebiyle insanların cennetten çıkarılmasına sebep oldun.'' Adem de ona, ''Sen de o Musa'sın ki Allah sana her şeyin bilgisini vermiş ve seni insanlar üzerine risaletiyle seçmiştir.'' Musa Aleyhisselam evet dedi. Adem Aleyhisselam dedi ki, ''Beni yaratılmamdan önce takdir edilen bir şeyden dolayı mı kınıyorsun?'' Böylece Adem Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a galip geldi bu Bukhari ve Müslim rivayet etmişleridir. 42. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Beni anmayı ihmal etmeyin. i̇bn Abbas radıyallahu anh, dedi ki ve la tensiyâ fî zikri kavlinin manası beni zikretmeyi ihmal etmeyin ve bu konuda gevşek davranmayın demektir. 43. Firavun'a gidin çünkü o iyiden iyiye azdı. 44. Ona yumuşak söz söyleyin. Öğüt alır veya korkar mı? İbn Abbas radıyallahu anhu'dan gelen rivayette leallehu yetezekkeru ev yakşa kavli öğüt alır veya korkar mı demektir. Yani umulur ki öğüt alır ve korkar diye tercüme ediliyor. Lealle kelimesinden dolayı İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki gidin ona işte güzel söz söyleyin, yumuşak söz söyleyin. E, hatırlar, öğüt alır veya korkar mı? Bakalım e, yani sizin dediklerinize uyacak mı manasındadır diyor. 45 dediler ki Rabbimiz doğrusu biz onun bizi cezalandırmasından yahut iyice azmasından endişe ediyoruz. Mücahid Rahimullah dedi ki Nehâfu en yafrote aleyna kavli hakkında bizi cezalandırmasından korkarız demektir dedi. 46 buyurdu ki korkmayın çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm. İbn-i Zeyd dedi ki, söyleyeceklerini işitir, size vereceği cevapları da görürüm. Bundan dolayı size vahyeder, siz de ona cevabını verirsiniz demektir. Burada Allah Azze ve Celle'nin maiyet sıfatı da e, ispat edilmektedir. Buna delilet eden daha başka ayetler ve de var. Yani sizinle beraberim demek burada ilmimle, hıfsımla, korumamla beraberim manasındadır. Zatıyla beraberlik değil, e, selef bunu böyle açıklamıştır. Yani Allah'ın e, ilmiyle beraber olması, herkes, bütün, yani iman ehli veya küfür ehli, bütün kullarla, bütün mahlukatla beraberdir. Umumi maiyet, ilmi yani burada, ilmiyle e, hepsinden haberdardır. Bu manada beraberdir. Özel maiyet, iman ehline maiyeti, bu da hıfzı, koruması, yardımı, desteğiyle maiyeti. 47. Haydi ona gidin ve deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını hemen bizimle birlikte gönder. Onlara eziyet etme. Biz senin Rabbinden bir ayet getirdik. Selam hidayete uyanlaradır. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki Ebu Süfyan bin Harb radıyallahu anh'den Ebu Süfyan daha önce müşrikti biliyorsunuz sonradan Müslüman olmuştu. Ebu Süfyan'dan şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hirakle mektubun başında şunlar yazdı. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Rumbi'yi Hirakle. Selam hidayete uyanlaradır. Bunu bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani e, kitap ehline selamda veya kitapsız kafirlere kitaplı veya kitapsız kafirlere selam verilirken Esselamu ala menittebeal huda şeklinde bir selam öğretiliyor bu ayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Rum Kralı Hirak'la selamı bu şekilde vermişti. Katade dedi ki, ehli kitaptan olanlara selam, onların evlerine girdiğiniz zaman selam hidayete uyanlaradır demektir. 48. Hakikaten bize vahyolundu ki, yalanlayan ve yüz çevirenlere azap edilecektir. Katade dedi ki, azap Allah'ın kitabını yalanlayan ve Allah'a itaatten yüz çevirenleredir. 49. Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. 50 O da bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra da doğru yolu gösterendir dedi. İbn Abbas radıyallanmadan Allah Teala her şeyin eşini yaratmış ve evlenme, yeme, içme, mesken gibi şeylerin nasıl olacağını kendisine göstermiştir. Hasan el Basri raimehullah da dedi ki Allah her şeye kendisi için faydalı olanı yaratmış ve onları buna doğru yönlendirmiştir. 51 Firavun öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak dedi. Yani burada geçmişleri delil getiriyor. Yani nasıl bütün peygamberlerin davetlerinde veya peygamberlerden sonra onlara tabi olanların davetlerinde umumiyet halkın işte bu kadar insan yanlış yolda mı o zaman diye halkın çoğunluğunu delil getirmeleri gibi burada da Firavun böyle bir şey söylüyor. Yani Musa ve Harun Aleyhisselam'a karşı. Öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak? Yani sizin getirdiğiniz bu bilgiye göre bunlar batıl bir yoldaydı. İşte benim rububiyetimi kabul eden, uluhiyetimi kabul eden bu kadar insan var. Bir kısmı da öldü bunların. Bunlar ne olacak diye böyle çoğunluğu getirdi. Yani şirketinin hak eline karşı en büyük silahlarından birisi, malzeme olarak kullandığı şeylerden birisi çoğunluktur. Bu yüzden Allah Azze ve Celle kitabında pek çok yerde, yeryüzündeki mesela Enam 116'da, yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyacak olursanız sizi haktan saptırırlar buyurmuştur. Daha pek çok ayette, işte Yusuf 106. ayetinde, onların çoğu koşmadan iman etmezler. Hep çoğunluğu batıl ile entelemiştir Allah Azze ve Celle. İnsanların çoğu akletmezler, şükretmezler gibi e, kınanan bir vasıfta zikretmiştir. Bazı kimseler bu gibi naslar karşısında, mesela ümmet içerisinde e, Cumhur'un kavli diye bir şeyle delil getirmeye çalışıyorlar. Yani Cumhur'un kavli delil değildir. Cumhur'un kavli ancak istiğnas olarak zikredilebilir. Ne demek bu? Mesela bir mesele kitap ve sünnet nasıyla sabittir, delille sabittir. Cumhur da ona muvaffakat etmiştir. Burada cumhurun kavlini söyleyebilirsin. Ama ortada delil olmaksın. Veya delile muhalif. İşte cumhur şu görüştedir diyor. Cumhurun karşısındaki görüşe baktığınız zaman nas var. Yani bir azınlık, ümmetin alimlerinin bir azınlık nas'a bağlı kalmış. Nasıl tevil etmemiş. Sağa sola çekmemiş. Nas'ın zahirinde bağlı kalmış. Ama cumhur çoğunluk Farklı kanaatler, farklı görüşler söylemiş. Tabi bu cumhurun bunu söylerken dayandıkları delil nedir o da meçhul. Yani neye dayanarak bunu söylemişler? Acaba şu azımlığın kullandığı delil, dayandığı delil bunlara ulaştı mı ulaşmadı mı nedir, nasıldır? Ee, bunu bertaraf etmek için yani delilin hücciyetini bertaraf etmek için çoğunluğun kavliyle muhalefet etmeye çalışmışlardır. Bu yani kitapta ve sünnette apaçık batıl bir yoldur. Şimdi burada şöyle bir şüphe gündeme getiriyorlar. Yani diyelim mesela bazısı sadece dört mezhep. Çünkü cumhur, ümmetin cumhuru dört mezhepte karar kılmıştır. Dört tane mezhep vardır. Dört mezhep içerisinde de üç mezhep imamı bir görüşteyse, diğer bir mezhep imamı tek kalmışsa cumhurun kavli diye üç mezhebin görüşünü tercih etmeyi, böyle seçenler var. Ve... Bu ayetler karşısında diyorlar ki işte Allah Azze ve Celle buyuruyor, yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyacak olursanız sizi haktan saptırırlar. Ayet böyle. Yine Peygamber ve Vesselam'ın siretine baktığınız zaman Nebi Aleyhisselatu Vesselam bu davete tek başına başlamış. İnsanların cumhuru muhalefet etmiştir. Bir kişi iman etmiş, iki kişi iman etmiş, üçüncü kişi iman etmiş. Hep azınlıktaydı Mekke'deyken. Azınlıktaydı. Bunlar bir hakikat olarak duruyor. Bunun karşısında diyorlar ki, o diyor yani e, bu gibi ayetler bu gibi naslar Kafirlerin çoğunluğunu kınamak içindir. Yoksa Müslümanların içerisinde, ehli İslam İslam'ın içerisindeki çoğunluk hak ve hüccettir gibi böyle bir şüphe ortaya atıyorlar. E, bu da batıl bir şüphedir. Çünkü e, en basitinden bir örnek vermek gerekirse, Nur suresinin başlarında 11. 12. ayetlere kadar, 16. ayetlere kadar İfk hadisesi anlatılır. Kimin başına gelmiştir? Peygamber aleyhissalatü vesselam, onun hanımı Ayşe radiyallahu anh'a ve ashabın başına gelmiştir. Onlar böyle bir fitnede e, geçirilmişler. Sahabeler yani. Alimler de demiyoruz, müştehid alimler de demiyoruz. Yani sonraki alimlerden, tabiinden, tebev-i tabiinden de bahsetmiyoruz. Bizzati sahabe yani Allah azze ve celle'nin övdüğü bir kalabalık. Bu sahabenin cumhuru. İlk hadisesinde münafıkların ortaya attığı iftiraya kapıldılar. Neredeyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kafasını da karıştırdılar. Bu konuda kreddite düşürdüler. Yani böyle bir cumhur. Yani demek ki mutlak manada cumhur hüccet değildir. Ehli İslam'ın cumhuru dahi olsa. Yani cumhurun bir hüccetlik pozisyonu yoktur. Şu hadisi mesela delil getirmeleri de başka bir e, saptırma, göz boyama. İşte Allah bu ümmeti sapkılık üzerinde bir araya getirmez. Allah ümmetimi batıl üzerine, saplık üzerine ictima etmez, icma ettirmez, söz birliği ettirmez. Bunu cumhura delil getiriyorlar. Mesela Abdullah Solcu gibi hocalar böyle diyor. Kendisine sordum ben bunu. Dedim ki sen bu hadisi söylüyorsun. Yani Allah ümmetimi sabıklıkla birleştirmez. Ondan sonra diyorsun ki biz alimlerin cumhuruna tabi olacağız. Yani hadis icmadan bahsediyor. Sen cumhurdan bahsediyorsun. Yok dedi dört imam dedi. İşte sabıklıkla birleşmez. Yani sapıklık yani batıl onların cumhurunun kavlinde e, batıl olmaz. Ona muhalefet eden de sapıktır dedi. Yani dört mezhebe muhalefet eden dedi. Dedim bu kavlinize göre yani İbni Teymiye'nin sapık olması lazım. Yani bunu da söylüyor musunuz? Yani İbni Teymiye sapık diyebiliyor musunuz? Dört mezhebe muhalif olduğu görüşler var. Mesela bir mecliste Üçtalan hükmü gibi. kaç tane mesele var. Yani örnek vermek gerekirse İbni Kudame'yi de verebiliriz. İbni Kudame'nin de bir sürü meselede mezheplere muhalefeti var. Yani bu asra gelince kadar çok alim sayılabilir bu manada. Dört mezhebe muhalif olan. Bunların hepsine sapık diyecek misiniz? Bunların kafasında şimdi şu var. Herhangi bir alim eğer dört mezhepten birine tabi değilse o itibar edilecek bir alim değildir. İsterse kitaptan, sünnetten güneş gibi delil getirsin. Mesela i̇bn Azm bir delil getirsin. Güneş gibi bir delil apaçık. O İbn-i görüşü. Yahu görüşten bahsetmiyoruz. Adam delil getiriyor kitaptan ve sünnetten delil getiriyor. Bu hadise i̇bn Hazm rivayet ediyor. Bu hadise o dayanıyor. Biz mezhepler, cumhur ne diyor ona bakarız gibi böyle şeyler yani bu hadisi böyle kullanıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah ümmetimi sapıklıkta bir araya getirmez. Ve Allah Resulü'nün haber verdiği gibi bu ümmet sapıklıkta bir araya gelmemiştir. Sabıhlıkta icma etmemişlerdir yani. tarihç bir dönemde bu olmamıştır. Zaten de yok böyle bir şey. Şimdi cumhur dediğin zaman ne demek? Acaba onların bir araya geldiği, çoğunluğun ittifak ettiği görüş hak mı olacak? Yani bu hadis buna mı delalet ediyor? Ne alakası var? Şimdi düşünün, dört mezhep alimi veya daha fazlası. Bir görüşte olmuşlar. Bir tane alim Tek bir tane alim. Diyor ki, yani sizin hepinizin görüşü geçersizdir, şu hadise aykırıdır diyor. Ve hadise tabi oluyor. Bunlar burada diyor ki, biz işte bu cumhurun dedini alırız, şu alim var ya diyor tek kalan, ona da şaz deriz diyor. Böylelikle şazın tarifinde şöyle yapmış oluyorlar. Yani çoğunluğa muhalif olan, görüş şaz görüştür. Çoğunluğun görüşü de icmadır diyorlar. Yani icma kelimesinin üzerinde de böyle bir oyun oynuyorlar. Buna dikkat ediniz. Halbuki Ahmet bin Hanbel diyor ki icma iddiası sözlerin en yalandır. Çünkü diyor nereden bilirsin? Bilemezsin diyor. Belki alimlerden birisi buna muhalefet etmiştir de bu bize e, ulaşmamıştır diyor. Yani sahabenin icmasını çünkü tespit edebilirsin. Sahabelerin hepsi malumdur. Bilinen insanlardır, tespit edilmiştir sabiler. Tabi'nin icması ve tebe tabiin sonrakilerin icması hakkında söylüyor bunu Ahmet bin Hanbel. Sen bunu daha 5. 6. 7. asırlarda söylediğin zaman bu daha tuhaf bir iddia. Yani ümmetten bir alim bu görüşe muhalefet ettiyse bir nas getirdiyse ve buna dayanarak bu görüşlere çoğunun görüşüne muhalefet ettiyse sen nasıl icma iddia edebilirsin? Bakın Ahmet bin Hanbel böyle diyor. Bunlar da diyor ki, Cumhur'un görüşü icmanın ta kendisidir, bu Cumhur'un görüşüne muhalif olan da şaz görüşlerdir diyor. Şaz'ın doğru tarifi şudur, delille muhafık olan haktır, delille muhalif olan ise şazdır. İsterse bu şaz olan kişi veya kişiler büyük bir çoğunluk olsun, hiç fark etmez. Kim delille muhalifse onlar şazdır. Şaz'ın tanımını sayısal olarak değerlendirince yani 5 tane alimi düşünün. Bu alimlerden 3 tanesi ittifak etmiş bir görüşte 2 tanesi otomatikten şaz olmuş oluyor. Çünkü bunlara muhalif düşmüş. Buna şaz diyorlar vesaire vesaire. Bunlar sonraki usulcülerin, kelamcıların ortaya çıkardığı Hicri 4. 5. asırlardan sonra çıkmış anlayışlar. Tabi bunun içerisinde bir de bu mezhepleri koruma e, düşüncesi hakim olmuş. Çünkü e, özellikle Belli bir dönem mesela 2. Iki, 3. Üç, asırlarda bir mezhep hilafetin e, resmi iken daha sonraki bir halife başka bir mezhebi tercih etmiş. Yani 4 tane mezhep devlet sahibi olmuş. Yani Hanefi, Şafi, Maliki diye saydığımız bu 4 tane mezhep. Bunlar yönetimin resmi mezhepleri olarak geçmişte e, belirlenmiş mezhepler olduğu için Mahmut Sebuk Tekin zamanında, Selçuklular döneminde Mahmut Sebuk Tekin zamanında diyor ki bu daha fazla ileri gitmesin, biz dörtte karar kılalım. Yani daha fazla beşinci mezhepte ortaya çıkmasın. Yani yarın bir günde işte mesela zahiriler şahit devlet sahibi olursa veya evzailer veya sevriiler veya... Ebu Sevr görüşünde olanlar, diğer mezhepler, caferiler, bunlar da devlet sahibi olursa bu işin sonu gidecek. Dört mezhepte ittifak edelim. Dört mezhebe muhalif bir fetva veren müftü göreve getirilmesin, kadılık makamına getirilmesin. Kadılık makamına geçen, müftülük makamına geçen, imamlık makamına geçen kim varsa bunlar mutlaka bu dört mezhepten birine tabi olmak zorunda olsun diye Mahmut Selüktekin'den itibaren ee, resmi bir ideoloji haline getirildi. Dört mezhep böyle terçinlendi. Tabi e, bu statüyü koruyabilmek için de bazı alimler, ilim ehlinden bazı kimseler de e, fıkıh usulünde buna göre yorumladılar. Yani fıkıh eşittir dört mezhep olarak tespit edildi. E, yani bazı insanlar bil mecburiyye geçmişteki bazı alimler bil mecburiyye kendilerini bazı mezheplere nispet etmek zorunda kaldılar. Nebevi bunlardan birisidir. Nebevi mezhepsizdir esasında. Gazali mezhepsizdir esasında. İbn-i mezhepsizdir. İbn-i mezhepsizdir. i̇bn Şahin mezhepsizdir. Zehebi mezhepsizdir. Ama e, statü gereği yani onların tebliğlerini, davetlerini, ilimlerini ulaştırabilmeleri için işte bunlara mecbur dört mezhepten birine tabi olmak zorundasın. Zorunluluğu getirilmiştir ve bunu e, böyle tarihte böyle kararlaştırmışlardır. Her bir alime işte kuyruğu olarak, uzantısı olarak nispede, eşşafi, elmaliki, elhanefi diye böyle nisbelerde eklenir olmuştur. Bununla beraber tabii mezhepleri savunanlar da vardır. Yani mezheplerin e, i̇bn Recep gibi taasub ehli kimseler mezhepleri savunmuşlardır. İnsanların dört mezhepten birine bağlı olması gerektiğini söylemişlerdir. Onlar da bunu aslında dini bir zorunluluk olarak değil de o dönemlerde mesela Caferiler var, Rafıziler var. Yani sapık, batıni, bunun gibi e, değişik mezhepler var. Onlara insanlar tabi olmasın diye güya akıllarınca böyle bir yol seçmişler. Dört mezhep haktır Bunlardan birine insanın tabi olması lazım, olması olmaz demişler. E, netice olarak hakikat şu ki insanların çoğunluğu nezdinde genel geçer akçe olarak bu sistemleri kurmuşlar. Fıkıh usulünde buna göre e, dizayn etmişler, buna göre tasarlamışlar. Dört mezhepten birine mensup olmayan kimse çoğunluğa muhalefet etmiştir. Yani şazdır demişlerdir. İbn-i Mesud Radyalan'tan daha önce aktardığımız gibi Cemaat tek başına dahi olsa kitap ve sünnete uyan kimsedir demiştir. Benzeri Ali bin Ebi Talib radiyallahu anhten de rivayet edilmiştir. Yani kitaba sünnete uyan, sahabeye uyan, selefe uyan, bu tek başına dahi olsa hak ehlidir. Bunlara muhalefet eden ise kalabalık olsalar dahi, büyük cemaatler olsalar dahi bunlar da Hakka muhalif düşen, batıl ehlidir diye, satılık <gülüyor> ehlidir diye. Ali Radyoland'dan da bu söz rivayet edilmiştir. Yine e, Fuday bin İyaz'dan, Selef'ten daha başkalarından yani e, böyle şeyler, böyle sözler if, açıkça ifadeyle gelmiştir. İbn-i el-Cevziye, Elbaiz el sahibi mahdisi, Ebu Şame mahdisi. Bunun gibi alimler bunu ifade etmişler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ümmetimden bir taife, kıyamet gününe kadar hak üzere bulunmaya devam edecek. Bunlara muhalefet edenlerin muhalefeti onlara bir zarar vermeyecektir diyor. Bu hadiste de yine e, az önce bahsettiğimiz iddia sahiplerinin e, iddiası çöpe atılmaktadır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam taife kelimesini kullanıyor. Ve ümmetin son zamanlarındaki halinde garipler diye vasıplıyor. Yani azınlık kalan, kabilelerinden dışlanan, sünnete sarıldığı için kabilelerinden dışlanan kimseler olarak vasılıyor. Yani çoğunluğa muhalif olan kimseler olarak. Bunların tanımına göre şaz olanlar. Yani şaz olanlar garipler oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki o gariplere yani şu şaz diye iddia ettiğiniz kimselere e, müjdeler olsun diyor. Şimdi taife kelimesi ne demek? Taife Sıra. birden bine kadar olan bir sayıyı içeren Topluluk. Yani bir kişi de olabilir. Bu ne demek? Yani bu ümmet içerisinde hakkı savunan tek bir kişi dahi olabilir. Bazı dönemlerde, bazı beldelerde bir kişi de olabilir bu hakkı savunan. Ama ümmetten bu eksik olmayacak. O yüzden batıl da edemeyecekler. Bazen bir kişi muhalefet edecek de tek bir kişinin o muhalefet sebebiyle ümmet sapılık üzerinde icma edemeyecek. İşte iki hadisi bir arada düşündüğünüz zaman bu hakikat ortaya çıkar. Ama bu hadisi bertaraf et, sonradan söylediğim şu hadisi taraf etmek için ne diyorlar? İşte cumhurun görüşü haktır, ona muhalif olan şazdır diyorlar. Dolayısıyla galip gelen, söz sahibi olan topluluklar istediği görüşte ittifak ederler. Mesela düşünün Türkiye gibi bir toplulukta Diyanet'e mensup e, üniversite ilahiyatları Buralardaki profesörler. Bunların hepsi ittifak ettiler neredeyse. Yani muhalif edilenin bir sesini duymadık. İlla muhalifler vardı. İlahiyatçılar arasında söylüyorum. Yani resmi olarak etiketi olan profesör, doktor, doçent neyse. Diyanet camiası hakeza fetva verdiler. Ne dediler? İşte ev zarurettir. ihtiyaçtır. Dolayısıyla bu zaruri ihtiyaç için kişi kredi çekebilir dediler. Zaten olay... Enflasyondur, enflasyon farkı da faiz olmaz falan filan. Bir sürü yorumlarla Diyanet tarafından da bu fetva <gülüyor> yayınlandı. Resmi fetva bu. Muhalefet eden var mı? Var da muhalefete resmi olarak itibar edilmiyor. Resmi etiketli yani din adına devletin yetki verdiği profesör yaftalı, doktor yaftalı ilahiyatçılar ya ses çıkarmadılar ya onayladılar ya o görüşteydiler. Ve ittifak ettiler, icma ettiler. Yani bunların bu batıl icmasını kim bozdu? Şurada burada etiketsiz, profesör yaftası olmayan e, Müslümanların hocaları, alimleri e, bozdu. Suut da bin bas fetva verdi, öbürü fetva verdi, beriki fetva verdi, İbn Ustaymin fetva verdi. İşte bu racih bank gibi, e, Suut da bugünkü işte Türkiye'de finans kurumları gibi kurumlara. Fetva verdiler. Kim itiraz etti? Yani binbaz var arkasında bu fetvanın. Şeyh Mukbil itiraz etti. E Şeyh Mukbil zaten o hep şahıs fetvalar veren birisi diyerek ne yaptılar? Bu zihniyetle onun o muhalefetini bertaraf etmek istediler. Ve kendilerince bir yol tuttular. İşte oy kullanmaya fetva verdiler. Kuvvetteki, bahsediyorum, Türkiye'deki ortamdan değil. Kuvvetteki Selefi bir parti çıktı. Oy vermeye, yani oradaki seçime katılmaya fetva verdiler, yeşil ışık yaktılar. Buna karşı çıkan alimler dahi, Şeyh Redi gibi, bazı alimler dahi, Zeyd el-Methkali gibi o normalde oy kullanmaya şiddet karşılar iken, arkasında Binbaz'ın ismini görünce geri adım attılar, e, fetvalarını eğip büktüler, işte şartlar şöyle olursa falan filan dediler ve insanlar oy verdiler. Kim karşı çıktı? Yine Şeyh Mukbil, yani orada çıban başı gibi fetvası çıktı yani. Olmaz, Şeyh Binbaz da fetva verse biz taklit etmeyiz dedi. Ee, ve ümmet o sapılıkta icma etmedi, ihtima etmedi. Ama bunu bir icma gibi görenler ne yaptı? Şeyh Mukbil gibi kimseleri aşırı veya şaz görerek, Dışladılar, kendilerince bir yol tuttular. Alın işte soğudun bugünkü manzarasını görüyorsunuz. Demokrasiye doğru hızla yol aldılar, gidiyorlar. Aynı e, Türkiye'dekiler gibi. Türkiye'dekilerde işte demokrasi bir trendir. Biz varacağımız yere kadar ona bineriz. Vardığımızda da ineriz dediler ama trene öyle bir sahip çıkıyorlar ki şu an yani o trenle dinlen çıktılar. Pek çoklarını da beraberinde sürüklediler götürdüler. Selefilik iddia eden bazıları işte biz ehveni şerri tercih ediyoruz diyerek e, bunlara e, sempati gösterdiler. Şu an aynı trendeler. Dinden çıkan aynı trendeler. Biz sadece oy vermeye cevaz veriyoruz. Parlamentoya girmeye değil diyenler parlamentonun da yolunu açtılar. Meydanlarında demokrasi mitingleri verilirken, işte demokrasi için nöbet tutma, yani ribat, Okçular Tepesi dediler bunun adına. Yani Okçular Tepesi ne demek? Uhud'da ümmetin, yani sahabenin yenilgi uğradığı yer demek Okçular Tepesi. Oraya benzettiler bu demokrasi meydanlarını ve dediler ki Okçular Tepesi'ni terk etmeyin. Sizin dininiz demokrasi oldu, bunlara hitap söylüyorum. Bunların dini demokrasi oldu. Hani siz demokrasiyi aslında karşısınız falan filandı da ehvenişer diye oy veriyorlardı yani. Bunlar demokrasiyi kanlarına, iliklerine kadar işlettiler. Ve e, demokrasinin küfür olduğunu söylesen sana harcı damgası vuruyorlar. E, demokrasi küfür değil mi diyorsun? Elbette küfür. Onlar da söylüyor. Ama siz haricisiniz diyor. Neden? Çünkü siz oy kullanmıyorsunuz. Yani demokrasi küfür diyeceksin de oy kullanacaksın. O zaman harcı olmazsın. Böyle diyorlar. Yani demokrasinin her şeyini yap. Bu şey gibi yani. E, namaz kıl, oruç tut, hacca git, hepsini yap. Ama ben Müslüman değilim diyeceksin. O zaman Müslüman olmazsın. Bunun gibi bir şeye getirdiler. Veya küfrün her şeyini yap. Ama kendini o dine nispet etme. Böyle e, bir raddeye getirdiler. Evet, e, insanların çoğu böyle. Burada da böyle, başka ülkelerde de böyle. Allah Azze ve Celle kitabında açık açık bunu belirtmiş olmasına rağmen e, aynı hastalık, aynı handikap yani çoğunluk e, handikapı Ümmeti her seferinde bir belaya uğratmıştır, bir gerilemeye götürmüştür. Mücedditlerin davetine baktığınız zaman, mücedditler kimlerdir? Yani müceddit olduğu zannedilen, üstünü zannedilen alimlere bakın, yani tecdit yapmış olan alimlere bakın, hep şaz diye iddia edilen kimselerdir. Yani çoğunluğun yapmadığı, çünkü çoğunluğun yaptığı bir şey olsa zaten ortaya çıkarılacak, ihya edilecek bir şey olmaz ki. Bir şey, bir sünnet kaybolmuş bir sünnet ihya ediliyorsa, kaybolmuşsa çoğunluk tarafından yapılmadığı için kaybolmuştur o zaten. Onu ihya eden kişi şans kalır yaşadığı toplumda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu övüyor. Bu şans kalanlar içerisinde dile kuvvetli, kalemi kuvvetli, kılıcı kuvvetli. İkisi bir araya geldiği zaman o mücette doluyor. Yani hem kalemi hem kılıcı kuvvetli ise. Yani yetki sahibi de oluyorsa o bir müceddit oluyor. Yani yönetim sahibi oluyor. Yönetimde söz sahibi oluyor, müceddit oluyor. Yönetimde söz sahibi olmazsa bu çok zor. Yani kısmi kalır onun şeyi. Sadece kalem boyutundaki bir e, tecdit, sünneti ihya, ilmi mesela kitaplarda kalan bir e, tecdit. Ama bir Muhammed bin Abdullah'a bakın. E, devlet desteği almıştır. Yani Muhammed bin Abdülvehhab kendi yaşadığı dönemde azınlık, şaz yani, şaz görüşler o, e, o yaşadığı dönemde. Ayrılıkçı. Ama Allah ona bir e, teyit ile devlet vermiş ve tevhid davetini bu devlet sayesinde e, yüceltmiştir. ilahi Kelmatullah yapmıştır. Fakat insanlar, Muhammed bin Abdülvehhab'ın çocukları, torunları... Tekrar çoğunluk kompleksine kapılarak Muhammed bin Abdülahab'ın davetinden yüz çevirmişler, mezhebe yeşili çıkmışlar, şu olmuş bu olmuş, kıyasa cevaz vermişler ve e, bugünkü suda varınca kadar veya diğer e, tekvici topluluklarda olduğu gibi bakıyorsun adam tekvici ama dört mezhebe e, kitap ve sünnetten daha çok bağlı. Kitap ve sünnete bu kadar bağlı değil. Ebu Hanife'ye daha çok bağlı. Kitap ve sünnete bağlıından daha fazla bağlı. İbn-i baktığınız zaman yönetim onu desteklemiştir belli bir zaman sonra. Muhammed Sıddık Hasan Karnoci'ye baktığınız zaman e, onun görüşleri, daveti şazdır. Dini anlamda yani kabul edilmeyen görüşlerdi kendi zamanında. Ama e, prensesle evleniyor, devlet sahibi olur. Yani devlette e, yetki sahibi oluyor ve onun daveti Hız alıyor. i̇bn Azma e bakın sarayda büyümüştür. Şazdır görüşleri hep. Yani çoğunla oranla. Bu sonraki usulcülerin tarifiyle söylüyorum bu şaz kelimesini. Ama e, sarayın verdiği destekle yani o güç ile ne yapmıştır? Kitaplarını, ilmini yayabilmiştir. Yani bunun gibi demek ki e, tecdidin adam akıllı tam anlamında gerçekleşebilmesi için iki şey gereklidir. Birisi ilim, diğerisi kılıç. Yani hadit İbn-i Kayın bu konuda daha beli, daha edebi ifadelerle açıklıyor bunu kitaplarında. Kalem ve kılıç olayını. Kalem ve kılıcı kendisini de bir araya getiren kimse, yani yetki ve ilmi otoriteyi kendisini de bir araya getiren kimse, Allah'ın izniyle iştihat, iş, tecdit işini, yani mücedditlik vazifesini, başkalarından çok daha üstün bir şekilde yapar. Ama çoğunlukla bu e, ilmi tecrit boyutunda kalmıştır. Kılıçla tecritten ziyade ilmi tecrit, yani tarih boyunca olan e, tecrit faaliyetleri, mücedditlerin yaptıkları ilmi boyutta olmuştur. Bunlar ilimlerini ulaştırabildikleri nispette. Yani e, bu sebeple bunlar azınlık idi hep. Batıl çoğunluğu kullanarak kökleşmiş her yerde e, toplumun fıtratında mayasında var bu yani siz kendi en küçük birim toplumun en küçük birimi ailede bile böyledir yani anneniz babanızla siz muhalif bir şey e, bir sünnetle amel ettiğinizde bunu yapan nerede derler yani bir sen mi doğrusun yani bu kompleks şeytanın o çoğunluğu kullanması onlara attığı bir vesvese Bunlar şeytanın sözcülüğünü yaparlar. Bu çoğunluğu kullanırlar. Firavun da bunu söylüyor Musa ve Harun aleyhime Yani bu kadar milletin hali ne olacak? Yani siz mi doğrusunuz? Yani sana tabi olan zayıf bir şey, zayıf bir topluluk, azınlık ama bu kadar insan ne olacak? Firavun da bunu getirmiştir. 52. ayet Musa, onun ilmi Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. İbn Abbas radialanından Rabbim hata etmez ve unutmaz demektir. Vela yadilloora bir velayensa kavli bu demektir. 53 O yeri size bir beşik yapan yani ellevi calele kumularda mehda ve onda size yollar açan gökten de su indirendir. Onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık. İbn-i Abbas radyalarına dedi ki Nebatin şedda kavli değişik türlerden demektir. Yani değişik türlerden e, bitkiler çıkarmıştır. E, burada yine e, dünyanın düzlüğüne delil vardır. Ellezî ce'ale kumul arda mehdâ. Yani meht düzlük demektir. Yaygı, döşek, döşek diye tercüme ederler. Beşik veya minel mehdî ilellâhd sözünde de, yani Beşik'ten mezara kadar e, sözü de e, buradan gelmedir. E, mihat, bu kökten yine, Nebe suresine geçen, elem neca'l-arda mihada, yeri sizin için bir e, düzlük kılmadık mı? Evet, imtehe de bu şekilde, bu kökten, yani Allah Azze ve Celle dünyayı düzlük kıldığını bildirmiştir. Burada, ee, yine ümmetin sınandığı başka bir konu olmuştur. Yani dünya düz müydü, küre miydi? Şimdi bu meselelerde bizim yani aklımızla, hislerimizle, çünkü bizim bilgi e, alma kaynaklarımız nedir? Göz, görme, kulak işitme, dokunma, hissetme, e, akıl idrak etme, sınırlı şeyler, koklama, yani bir de haberi sadık. Yani insanın bir şey hakkında bilgi sahibi olması ancak bunlara bağlıdır. Yani bu duyuları şimdilerde daha fazla şeye çıkarıyorlar da, yani genel olarak beş duyudan bahsederler. Beş duyu ve haberi sadık. İnsanın bilgi alma kaynakları bunlardır. Haberi sadık vahidir Yani peygamberlerin getirdiği vahiydir. Kahinlerinki değil cinlerin verdiği haberler değil. Vahiy. Bu sebeple Allah Azze ve Celle Fusilet Suresi 53. ayetinde buyurur ki, e, afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi diyor. Afak dış alem. Yani insanın gördüğü, hisleriyle algılayabildiği şey, enfüs iç alemidir. Yani bizim bilgi kaynaklarımız bunlar. Biz kainata bakarız mesela, ne görüyoruz? Allah Azze ve Celle bunu bir delil kılmıştır. Neye? Kendisinin şahit ettiği şeyleri. Her şeyden haberdar olan, yaratan, haberdar olan Allah Azze ve Celle dünya hakkında, kainat hakkında bir takım bilgiler veriyor. Hatta semadaki hadiseler hakkında bilgiler veriyor. Kainatta yürüyen bazı olaylar hakkında bize bilgiler veriyor. Her şey şahit olarak Rabbin yetmez mi? Yani iman ehli için bu asla problem olmaz ama iman etmeyenlerin yakine ulaşması için, bakın, yeryüzünde, kainatta ne varsa, gözlerinizde gördüğünüz, duyularınızla hissedebildiğiniz ne varsa, Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği gibi değil mi? Yani dünya düz diyor, beşik diyor. Evet, bizim gördüğümüz bu. Ama e, felsefeciler, o felsefecilere bağımlı olarak da, işte e, ateist fizikçiler diyelim, Bunların söz sahibi olmaz sebebiyle yani Amerika gibi devlet var. İşte bu NASA diye bir şirket kurmuş. Uzay araştırma işlerini buna yaptırıyor. Bütün dünya çapında da uzay araştırma kuruluşları hep mason örgütleri, hep NASA'ya bağımlı olarak mason şirketleri, taşeron şirketleri esasında, NASA benzeri şeyler devlete iş yapıyor bunlar. Yapıkları iş kadar para alıyorlar. Ve bunlar iddia ediyor ki yani siz öyle düz görüyorsunuz ama gördüğünüz gibi değil. Bu ne demek biliyor musunuz? Vahyin yerine vahiy gibi inanacağınız bir bilgiyi biz size getiriyoruz. Gördüğünüz gibi değil. Biz uzaya çıktık ve dünya top gibi. Yuvarlak dediler. Yani biz göremiyoruz yuvarlak olduğunu. Görebiliyor muyuz? Ne kalıyor geriye? Haberi sadık değil mi? Haberi sadığa inanman lazım. İyi de haberi sadık dediğiniz haberi verenler kafir. Din düşmanı insanlar, işte evrim teorisini iddia eden insanlar, kainatın bir anda Big Bang ile olduğunu, başı boş bir şekilde uzayda döndüğünü iddia eden. Yani bu itikattaki insanlar. Siz hangi haberi sadıktan bahsediyorsunuz? Yani burada anlamamız gereken şey şu: Fusilet 53. ayetinde bize yapılan uyarı şu: Senin bilgi kaynağın 5 duyun, artı haberi sadık. Beş duyunla gördüğüne muhalif bir şeyi sana ancak haberi sadık verebilir. Haberi sadığın sağlam, güvenilir, itikad etmene layık olan bir haber olması lazım. Mesela Allah Azze ve Celle bu haberi verdiği zaman bir sorgusu sualsiz hatta gördüğümüzü de yalanlayarak değil mi? Öyle olması gerekirken Allah Azze ve Celle böyle bir şey de istemiyor. Ya gördüğünüzü haber veriyor Allah Azze ve Celle. Mesela şöyle düşünün, Peygamber aleyhissalatü vesselam miraca çıkarıldı değil mi? Bak bu bir mucize, yani olağanüstü, sıra dışı bir olay. Diyor ki ben bir gecede Kudüs'e götürüldüm, oradan da semalara çıkarıldım ve orada bana şunlar şunlar gösterildi. Yani o zamanın şartlarında insanlar yani duyularıyla algıladıkları şeye göre bu nedir? Olmayacak bir şey değil mi? Yani bizim gözümüzde gördüğümüz, kulağımızla içtiğimiz, bildiğimiz gerçeklere aykırı bir şey söylüyorsun. ey Muhammed dediler. Ve Müslümanlardan da bazıları kafir oldu. İrtidat ettiler. Bir peygamber. Allah'ın gönderdiği bir peygamber. Hak peygamber sana gözünle gördüğüne muhalif bir şey söylediğinde. Bildiklerine muhalif bir şey söylediğinde. İman ehlinin yapacağı şey teslim olmaktır. Yani iman budur. Bu yüzden Ebu Bekir Radyalan dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asla yalan söylemez. Yani o haberi sadığın kaynağıdır, sadıktır. Nasıl söylediyse ben öylece iman ettim dedi. Ebu Bekir Radyalan kazandı ama bir kısmı, çoğunluk diyebileceğimiz bir e, topluluk irtidat ettiler. Şimdi olaya bak. Allah azze ve celle ayetlerinde böyle söylüyor. Ben şu cahil halkın zaten zıvanından çıkmış halkın işte yuvarlak dünya inanışlarından bahsetmiyorum bak. Ben tefsir alimlerinin düştüğü vartadan bahsediyorum burada. Bu gibi ayetleri şöyle yorumlamışlar. Mesela Gaşiye Suresi 20. ayeti. Taha Suresi'ndeki diğer işte Yasin suresindeki ve Şems suresindeki işte e, tahaha, dehaha, bisata, piraşa bunların hepsi yaygı. Yaygı manasında yani yaymak, düzlemek manasında. Daha açık bir ifadeyle sutihat diyor. Elem necal arda sutihat, yeryüzünü e, nasıl düzlediğimize bakmazlar mı? Sutihat. Bundan açık bir ifade olamaz, düzlük ifadesi. Ama bunlar şöyle diyorlar, yani bu ayetler, bu kelimeler, Firaj, Pisat, beha, yani bunlar e, yuvarlak olmasıyla muhalif değildir. Bu doğru, tamam. Yani dünya çok büyük bir yuvarlak olduğu için, çok büyük bir top olduğu için, bunu sen fark edemezsin. Dolayısıyla sen e, sadece düzlük kısmını görürsün, eğimi fark edemezsin diyorlar, bu doğru. Biz buna karşı çıkmıyoruz. Olabilir. Ama böyle bir cem yoluna gidebilmen için dünya küredir diye sadık bir haber lazım bize değil mi? İşte ben buradaki tehlikeye dikkat çekiyorum. Dünyanın küre olduğunu kim söylemiştir? Kur'an'da biz böyle bir şey görmüyoruz. Peygamber ve vesselam'ın hadislerinde görmüyoruz. Felsefeciler, İsa aleyhisselam'dan da önce yani herhangi bir peygambere iman etme gibi bir şey söz konusu olmaksın. Sadece akıllarıyla, ateistler, bunlardan gelen bilgileri sen vahiy mertebesine koyarak haberi sadık noktasına koyuyorsun yani. Bu kahinin, medyumun haberinden hiç farkı yok. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kim bir kahine gider de onu söylediklerini tasdik ederse Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e indirileni inkar etmiştir diyor. Kahin ne yapıyor? kahin kainat üzerinde gördükleriyle görmediklerini kıyaslayarak bir sonuca varan kimsedir kahin. Bunların içerisinde arraf gibi kimseler de var. Yani o kapsamda olan medium dediğimiz işte cinlerle bağlantıda da olan aynı zamanda. Yani bu ne demek biliyor musunuz? İşte şu haberi sadık pozisyonla Allah azze ve celle'den başkasını koyarsan, resulinden başkasını koyarsan Muhammed aleyhissalatu vesselam'a indirlerini inkar edersin. Öyle de yapıyorlar zaten. NASA ya bu yani e, NASA devralmış durumda şu an o eski filozofların İsa İsa'mdan öncesinden itibaren filozofların dünya küredir diye söylediği şeyi NASA savunuyor bugün dün felsefeciler savunuyordu mühendisler, hendeseciler, fizikçiler, fizik felsefecileri savunuyordu bazı Müslümanlar bunların bu görüşleriyle Kur'anı yani hak ile batılı cemetdiler ve dediler ki Dünya çok büyük bir kara olduğu için yani biz düz görürüz, umumiyette düzdür ama o ileride eğim alır, biz bu eğimi fark edemeyiz ve küredir dediler. Yani ortaya karışık çıktı. Hak ile batıl karışırsa, yani siz kirli suyla temiz suyu karıştırırsanız bulanık su çıkar yani, temiz su çıkmaz. Bunlar da bunu yaptılar. Tefsir kitaplarında Hicri, 8. asırdan, 7. 8. asırlardan sonrasında artık bu fikirleri e, görmeye başlıyoruz. Yani bu gibi ayetlerde işte e, Allah evet arzı beşik yapmıştır. Ama bu küre olmasıyla zıt değildir demişler. Tefsirlerde biz bunu görüyoruz. Sahabe de görmüyoruz. İşte bizim sayı tefsir hazırlamadaki... Temel gayelerden birisi bu. Yani sonraki asırlarda o kirlilikle beraber gelen anlayışlarla bozulmamış sahabenin, tabiinin tebeb tabiinin tabinin yani e, İslam'ın ilk üç asrındakinin o zamandaki Müslümanların hak üzere oldukları kitap ve sünnetle belirtilen Müslümanların Kur'an ve sünneti nasıl algıladıkları, nasıl iman ettikleri. Yani şimdi bu asırda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir düşünün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize olmadık bir şey söyleyecek. Yani bizim için yani. Bildiklerimize aykırı bir şey söyleyecek. Şey gibi, yani bu İsra, Miraç olayı gibi bir şey söyleyecek. İnsanların nasıl yaklaşacağını bir düşünün yani. Yani bu, bu kadar zorlu bir şey değil bu mesele. Allah kitabından açık açık söylüyor. işte e, düzledik diyor. E, ve bulgularda yani gözlemlerle elde ettiğimiz. Yani NASA'yı iptal ettiğin zaman, uzaydan çekilmiş sözde resimleri iptal ettiğin zaman, biz dünyanın düz olduğundan başka bir veriye ulaşabiliyor muyuz? İnsanlık olarak yani. Elimizdeki verilerle. Yeryüzünün düz olduğundan başka bir veriye ulaşabiliyor muyuz? Dünyanın dönmediği. Başka bir bilgiye insanların ulaşması imkansız böyle bir yani küre olduğu veya döndüğü şeklindeki bilgiye biz nasıl ulaşabiliriz? Kainat dışı bir bilgiyle ulaşabiliriz. Bunu bize ancak Allah Azze ve Celle'ye haber verir. Sadece Allah'ın haber verebileceği bir konuyu NASA'ya havale edersek, fizikçilerin teorilerine, felsefecilerin teorilerine havale edersek, işte bu ümmetin bugün düştüğü korkunç, komik durum e, her zaman tekrar eder. Yani Kafirlerin elinde oyuncak olunuyor Müslümanlar tarafından. Bir tane davetçi çıkmış böyle diyor. Yani Kur'an ile bilim şimdi ters düşmüş olursa biz kafirlere, hristiyanlara bu İslam'ı nasıl anlatacağız? Bu Kur'an'a imanı nasıl anlatacağız diyor. İlk önce bir kendin iman et bu Kur'an'a, kendin iman etmemiz. Kendisi Kur'an'a iman etmemiş Hristiyan'ı hidayet erdirmekten bahsediyor Kafiri davet etmekten bahsediyor Kur'an'a bir seni iman etti ya Yani şöyle düşünün bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Aslında olsaydı bu adam Miraç hadisesini herhalde bir örterdi Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor Kafirler hep karşı çıkıyor Biz bu kafirleri bu İslam'a nasıl inandıracağız Acaba o irtidad edenlerin Düşüncesi şu Sözde İslam davetçisinden farklı mıydı? Hangi bilim? Allah Azze ve Celle kafirler bu dünyanın ancak ne diyor? Görünen yüzünü bilirler, görünmeyen yüzünü bilemezler. Kim bu kafirler? Görünmeyen yüzünü bilemeyen kimseler, felsefeciler. Görmedikleri şeylerden bahsetmişlerdir hep. Bakın eskiden beri felsefeye dair kitaplara bak. Hep görmedikleri şeyler hakkında fikir yürütmüşlerdir. Ayın mesafesini, yıldızların mesafesini, gezegenlerin mesafesini hesaplamışlar. Ne ile? Bu hesaplamalar bu NASA'dan sonra falan değil ha. Yüzlerce yıl öncesinde felsefecilerin kaybe attıkları taşlar. Yok güneşin büyüklüğü şu kadar, ayın büyüklüğü bu kadar, dünyanın çapı bu kadar falan filan. Yani görmedikleri şeyler hakkında fikir yürütmüşler. Allah Azze ve Celle ne diyor ayetinde? Onlar diyor kafirler bu dünyanın sadece görünen kısmını bilirler. Açık bir ifadeyle diyor ki görünmeyen kısmı hakkında hiçbir bilgiler yok bunların. Ama sen kafirleri göremedikleri şeyler konusunda tasdikliyorsun. Bu mesele önemli bir akide meselesidir. Yani siz bakmayın bazılar bu akide meselesinin yani dünyanın yuvarlak olduğuna inansan ne olur, düz olduğuna inansan ne olur diyorlar. Akide meselesidir. Ve İslam davetiyle de, Rububiyet Tevhidi davetine de en büyük baltayı vurmak için bunu yapıyorlar. Yani bunun çok köklü bir geçmişi var. Eğer bu iman meselesi olmasaydı Yüze yakın ayette Allah Azze ve Celle şu kainatla ilgili olaylardan bahsetmezdi. Yani. Nebe suresinden o yüzden bahsettim. Elem nec'allarda mihada vel cibale evtada Yani ayetleri şöyle Nebe suresinin başından ortasına kadar okuyor. Allah Azze ve Celle imana yönelik bunlarla delil getiriyor. İnsanların bunlarla delil getirmesini istiyor. İman meselesidir bu yani. Rububiyete iman meselesidir. Devenin yaratılışına Bakmazlar mı nasıl? Şimdi bu bahsettiğim atip Musap köylü oğlu oydu yani bu. İşte biz Kur'an'a imanı nasıl anlatacağız bilin ters düşerse diye vatandaş. Diyor ki bir kere diyor yani Lem işte Kaşşef Suresi 20. ayet. Dünyayı nasıl düzlediğimize bakmazlar mı? Burada diyor mucizelik bir şey yok ki diyor. Bunun diyor mucize olabilmesi için diyor dünyanın küre şeklinde olması lazım diyor. Böyle bir şey getiriyor. Tuhaf. Yani e, bunun böyle anlamasına sebep olan şey ne? Bilim dediği şey ne? NASA. NASA diyor ki küre. E sen de bunu küre algılıyorsun. Kainatı zemini olarak yeryüzüne almıyorsun. Allah Azze ve Celle sema ile yer birleşikti. Biz onların arasına ayırdık diyor. Yedi kat gökü yarattığını, göğü yarattığını görüyoruz. Talak suresindeki ayette onun mislince onun kadar yedi katta yeri yarattığını bildiriyor. Yani bir zemin, kainatın zemini böyle iman etmelisin. Kur'an'a iman eden her Müslüman böyle iman etmek zorundadır. Kainatın zemini. Böyle kazayne'n-semâ'ati dunyâ mesâbihâ dünya semâanında yıldızlarla, güneşle, ayla bunlarla süslediğini, bunların dünya semâanında olduğunu bildiriyor. Yani Kur'an'a iman bu. Sen hangi Kur'an'a davet edeceksin peki? Yani yerin düzlüğünü falan geçtik. "Ola kazze yen nes Sen bu ayete iman ediyor musun? Başkasını bu imana çağıracaksın. Yer yüzünün durgunluğu Yer yüzünün durgunluğu Rum suresi 25. ayetinde açık ifadeyle. Daha başka ayetler de var, hadisler de açık bu konuda vesaire. Yani bu adama göre, bu Musab Köylüoğlu denilen zındığa göre Kur'an-ı Kerim'den yani kafirlere bahsedilmemesi gereken pek çok ayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden pek çoğu var. Bunlara ne yapacağım? Yani bunlara göre ne yapacağım? Yok işte e, Sultan, kimdi o suut şeyi, prenslerinden birisi güya NASA'da uzaya gitmiş de falan filan. Bu hikayeleri anlatacağım. Bunu da gerçek zannediyor, bunu anlatıyor yani. Güya İbn-i bu adam gittikten sonra fikrini değiştirmiş falan. Yani NASA'nın o e, film stüdyolarında yaptığı oyunlar yapılıyor. Yerçekimsiz ortam bilmem ne. Evet. E, bizim şu inancımızı, yani yeryüzünü bize beşik kılan, düzlük kılan Allah Azze ve Celle, böyle bildiriyor kitabında, bu inancımızı değiştirecek bir şey asla NASA olamaz. Uzaya gittiğini iddia eden birileri, masonlar, şunlar bunlar olamaz. Bir Müslüman da gitse o olamaz. Bu hükmü Allah Azze ve Celle kitabında bildirmişse bize, yine kitabından veya Allah Resulü'nün dilinden sahip bir hadis değiştirir bu itikadı. Bunun böyle bilinmesi lazım. Ee, bu sebeple pek çok kimse itikadını bozmuştur. Yani sonrakiler bize asla ölçü kılınmamıştır. Yani 8. asırdan sonra Müslümanlardan bazı müfessirler, bazı alimler dünyanın kül olduğunu kabul etmeye başlamış vesaire vesaire. Bunlar bizim için hüccet değildir. Yani kitap ve sünnetle vahiyle bildirilen bir hakikati ancak vahiyden bir delil tahsis eder, taklit eder, kayda bağlar, nesheder. Ama siz İbn Teymiye'nin iddiasıyla nesk ediyorsunuz ayet. Hani Öyle demiyorlar mı? Bak ayet getiriyorsun. Ay Teymiye icma'nı nakletmiş İbnül i falan filan. Kardeşim icmanın bir tanımını yap. Nedir icma? İcma kitap ve sünnetten bir nas üzerinde ümmetin alimlerinin ittifakıdır. Değil mi? İcma budur. Onların da kabul ettiği tarif budur. Sadi'nin tefsirine baksınlar. Şey usulüne estağfurullah. Usul-i fıkıh kitabına baksınlar. Nasir-i bu tefsir sahibi. Tefsirinde İbn Teymiye'den etkilenerek Dünya yuvarlaktır sabittir diyor. Yani bu konuda ateistlerle birleşmiyor döndüğünü söylemiyor İbn Baz da herkese İbn Huseymin de döndüğünü söylemiyor ama yuvarlak demenin yani küre demenin delili nedir? İşte İbn Teymiede icma nakletmiştir. Hangi icma? Hangi nasla dayanıyor bu? Hangi kitap ayetine? Hangi sünnet hadisine dayanıyor? Selefe bakıyorsun, seleften hiçbirisi bu görüşte değil. Yani İbn Abbas'tan, Süddi'den, Katadeden, Mücayitten, Hasan el Basriden, Hasan bin Atille'den, Ali bin Ebi Talib Radyalan'den, İbn Ömer radyalanmadan, Câbir bin Abdüllâr Radyalan'dan, bunlardan gelen açık ifadelerle hep düz açıklanmış. Bunda kimse inkar etmiyor zaten. Yani selef'in böyle inandığını hiç kimse inkar edemez. Bu yuvarlak olduğu inancı nereden geliyor? Şimdi esasa, usule dönüyoruz. Neydi? Kitabın, yani vahyin bildirdiği bir itikat veya amel konusunu. Ancak yine kitaptan, vahiden bir delil. Ya nesk eder, ya tahsis eder, ya taklit eder. eder. İbn-i Teymiye'nin iddiası değil. İbnül i Münadi'nin iddiası değil. Diğer taraftan e, baktığımız zaman mesela Ebu Hüseyin İbnül Münadi hangi asrın insanı? Hicri 4. asrın. 300 küsürlü yıllarda vefat etmiş. Hicri 4. asrın insanı. Ebu Hüseyin İbn-ül Münadi. Yani küre olduğunu, icma olduğunu iddia eden İbnül ül Münadi. Ondan daha önceki bir tarihte ölmüş bir imam, İbn-i Temimi, küre olamayacağını söylüyor. Yani ayetleri tasdiyken küre diyen felsefecileri reddediyor. Yine onunla aynı asırda yaşamış olan Kahfani Nuniye adlı akide eserinde Nuniye akide metni olarak e, halen işleniyor, şerhleri yapılıyor. E, İbnül Münadi ile aynı asır, aynı asır insan, Çağdaş ve dünyanın küre olduğunu söyleyen mühendisler felsefecilerdir diyor, bir de münecimlerdir diyor, yani yıldız hüküm çıkarmaya çalışanlar. Bunların ikisi de diyor Allah'a iftira etmiştir. Allah Azze ve Celle kitabında açıkça dünyanın dümdüz olduğunu söylüyor diyor. Yani burada Ehli İslam'ın alimleriyle felsefecilerin iddiasının karşı karşıya olduğunu Allah'ın kitabının ise Müslümanları desteklediğini açıkça bildiriyor. İman küfür ayrımı burada. Sen nasıl bunun aksini icma diye naklediyorsun? İbnül Münadi nasıl burada bir icma nakledebilir? Kaldı ki felsefeciler dahi ittifak etmemiş. Felsefecilerden de işte dünya küreydi, düzdü diye e, eskiden birine birbirinden bir ihtilaf var. Neden ihtilaf var? Çünkü onlar kainatı görmüyor ki kimse ispat edemiyor. Yani şimdi Allah'a iman etseler iş bitecek zaten. Allah'a iman etseler diyecekler ki Allah Azze ve Celle dümdüz diyor iş bitmiştir. Ama felsefeci diyor ki ben Allah'a iman etmiyorum yani ona iman olmadan bu işi çözmeye çalışacağım, akıl yürütüyor, teori yapıyor ve kendi kendine iflas ediyor. Bu sebeple aynı şekilde akıl yürüten bir başkası da onun akıl yürüttüğü şekilde olmadığını, yani onun teorisini çürüten başka bir akli öneri ortaya koyuyor. Müslümanların asla böyle bir itirafa bulaşmaması gerekir. Yani iman ehlinden asla böyle bir şey beklenmemesi gerekir. Yani Kur'an'ın açık hayatı, hadi sünneti tartışıyor insanlar, Yoksa sahih miydi, değil miydi sonradan karıştı mı falan filan e, bahane üretiyorlar ya sünnet inkarcıları, Kur'an'a dayandıklarını iddia eden insanlar. Kur'an'ın açık hayatlarına rağmen nasıl böyle bir şey? Yani bu konuda ihtilaf etmek bile caiz değildir. Ama sonrakilere bakıyorsun diyor ki bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Kimisi yuvarlak demiş, kimisi düz demiş. Bu sebeple akide meselesi değildir. İlim ehlinden bazı insanlar bile bunu söyleyebiliyor. Hayır burası akide meselesidir. Ya Allah Azze ve Celle'ye iman edersin veyahut da Allah Azze ve Celle'nin verdiği bilgiler hakkında şüphe edersin. Bu bir nifaktır. Veyahut da inkar edersin ki o da açık bir küfürdür. Yani bunu daha nasıl akide meselesi olmasın yani? Bu kadar açık bir mesele. Allah Azze ve Celle bir şeyi haber verecek ama sen bununla tereddü edeceksin. Acaba öyle mi? Bu, evet. İman ve akide meselesidir. Ee, pek çok ayette bu sebeple Allah Azze ve Celle bizim gözlemleyebileceğimiz, test edebileceğimiz, sağlamasını yapabileceğimiz bilgilerle verdiği haberleri e, onaylamamızı, iman etmemizi, tasdik etmemizi istiyor bizden. Bu da bu ayetlerden birisi. Yani şimdi burada alemi nedir? Yani mana olarak hikmeti nedir? Firavun diyor ki yani bu kadar insanlar ne olacak? Musa Aleyhisselam da diyor ki ona cevap olarak onun ilmi Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Yani kimler hidayet üzeri olacak, kimler e, sapıtacak. Yani Allah ezelden bilmektedir. E, Rabbim ne yanılır ne de unutur. Devamında ne diyor? Allah Azze ve Celle'yi vasıflıyor. O ki o Allah ki ellezi Ce'alaleikumul arda mehta. Yani yer beşik yapandır. Düzlük yapandır. Yani Firavun'dan bile sapıktır bugün dünyanın e, küre olduğunu söyleyenler. Musa ne diyor? Beşik yaptı yani. Yaygı yaptı, sergi yaptı, düzlük yaptı. Firavun'da demek ki, olur mu dünya yuvarlak? Böyle bir şey yok yani, böyle bir itiraz yok. Firavun'dan bile daha beter bir sapıklıkla karşı karşıyayız yani. Evet, şu ayetle bitirelim, 54'le. Yeyiniz, hayvanlarınızı otlatınız, şüphesiz bunda sakınan kimseler için ayetler vardır. İbn-i Abbas radiyalarına, li ulin nuha kavle hakkında takva sahipleri, sakınan kimseler için demektir. Ulin nuha, sakınan kimseler demektir. Evet, 55. ayet, Taha suresi 55. ayetiyle inşallah bir sonraki derste devam ederiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdike ve eşhedü en la ilaha ve esteğfuruke ve etûb ileyk.